meselesinden sonra tekfir meselesinde ehli sünnetin takındığı tavır kardeşlerim bütün İslam alimleri eğitim ve davet üzerinde hassasiyetle durmuşlardır tekfir hele hele günümüzde ümmetin bir belası haline gelmiştir ve baktığımızda ise hep bu işlerle uğraşanın ayak takımı olduğunu cahiller hülyaları bozuk asabi, sinirli ve ne oldukları belirsiz kişilikleri bozuk karakter yapıları olmayan insanların yaptığı davranışlar olarak görüyoruz şöyle fıtri hasletlere baktığımızda kaba, sert olan insanların her şeyi çızdığını yırttığını, deldiğini kanını akıttığını, üzdüğünü görürsünüz harici olan insanlarda da merhamet dediğimiz bir olayı görmemiz mümkün değil ama elbette ki İslam'da da tekfir vardır kimler tekfir edilir kimler itam edilir kimler İslam dışı görülür Tabii ki bu sınırlarının çizilmesi gerekir şu ana kadar anlatmış olduğumuz imani derslere bakacak olursak ki sizinle diyorum bu sıralamada imanın kalpten tasdik olduğunu öğrendik, dille ikrar olduğunu öğrendik azalarla tasdik olduğunu arttığını ve eksildiğini salih amellerle arttığını işlenen masibelerle eksildiğini söyledik. Ve bunları tarif ederken kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek mürciye bu şekilde imanı kabul eder amel imandan bir cüz olarak kabul etmez dedik. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek azalar da gösterecek buraya kadar da harici tekfirci veya necdi dediğimiz insanlarla beraberiz dedik çünkü onlar artmaya ve eksilmeye ne yapmaz inanmazlar bizse devam eder iman artar ve eksilir dedik işte bu akidenin düzgün anlaşılmaması birçok müşkülatları da gündeme ne yapıyor getirebiliyor kimine göre birisi mümin olurken kimine göre aynı şahıs şirkle, kafirlikten itham edilebiliyor. Kimine göre kafir denilen birisi kimine göre mümin olabiliyor. İşte bu imandaki zafiyet, imanın anlaşılmaması birçok müşkülatında gündeme gelmesine sebep oluyor. Ve hatta öyle bir ortama itiliyor ki asıl meseleler bırakılarak yani Birini imana nispet etmede şerî bir hüküm, birini küfre nispet etmede nedir? Şerî bir hükümdür. Maalesef öyle insanlar, zevatlar veyahut Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi cehennem köpekleri türemiştir ki, hiçbir zaman insanları imana itham etme diye bir şeyleri olmamış, tekfir edebilmek, gavur edebilmek için bir insanı adeta canla başla uğraşan tayfeler çıkmıştır halbuki öyle vakalar vardır ki ilk peygamberlerin şirkle şirkin içinde olan Allah'a eş koşan topluluklara geldiklerinde ilk o topluma ey müşrikler Allah'a iman edin bu şirkten vazgeçin gibi bir ifade kullanmaları gerekmez miydi yani Allah yarattığı kulunun ve o kulların içinden Resul olarak seçtiği bir Resule gelin bir olan Allah'a ibadet edin ifadesiyle yaklaştırıyor da nasıl oluyor da bugün kullar insanları şirkle küfürlen idam ediyor önce karşıdakinin Şirk ve küfür batağında olduğunu hissetmesi lazım. Sorduğunda hepsine biz Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye yapıyoruz derler diyor. Onun için kardeşlerim bu konunun hassasiyetle üzerinde durulması ve iyi anlaşılması gerekiyor. Ehli sünnet vel cemaat inancının esaslarından belki de temellerinden birisidir bu. Ehli sünnet tekfiri gerektiren bir günahı işleyen hiçbir Müslümanı terk edenin kafir olduğu, kendisiyle şartlarının tamamlandığı engellerin kalktığı cehalet ve tevil şüphelerinin giderildiği bir hüccet kâme etmedikçe hiç kimseyi tekfir etmezler. Aleyküm selam hoş geldiniz kardeşler. Ehli sünnetin itikadını tekrarlıyorum kardeşler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 gizli kap, kapaklı kalmış durumlar hakkında böyle olduğu bilinmelidir. Yoksa Allah'ın varlığını inkar etmesi Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlaması peygamberliğinin herkese şamil olduğunu ondan sonra bir daha peygamber gelmeyeceğini inkar etmesi gibi açık bilinen şeylerde durum böyle değildir. Ehl-i sünnet vel cemaat kalbi imanla dolu olduğu zaman ikrah altında kalan kişiyi tekfir etmezler. Ammar ölümle karşı karşıya kalıyor ve butların ismini zikrediyor. Sonra Ali Senaati ve selam kendisine kavuştuğunda ey Ammar sen bu sözü söylediğinde kalbinden en ufak bir şey geçti mi yani lat, menat, uzra dediğinde hayırdır ammar omuzlarına kadar iman yüklüdür evet aleyküm selamlar amutullah kardeşler de geldiler demek ki tekfir meselesi çok çok önemli meselelerden bir tanesi tekfiri gerektiren bir günahı işleyen hiçbir Müslümanı, terk edenin kafir olduğu, kendisiyle şartların tamamlandığı, engellerin kalktığı, cehalet ve tevil şüphelerinin giderildiği bir hüccet ikame edilmedikçe hiç kimseyi ehl-i tekfir etmez. Bu günahlardan bile olsa şirkin dışındaki işlediği hiçbir günahından dolayı Ehl-i Sünnet Müslümanı tekfir etmez kardeşlerim. Çünkü onlar büyük günah işleyen kimsenin küfürüne hükmetmezler. İşlediği günahı helal görmedikçe onun sadece fıskına, imanının noksanlığına hükmederler. İşte burada haricilerle ayrılıyoruz kardeşler. Çünkü onlar artma ve eksilmeye ne yapmazlar? inanmazlar. Kul günahı üzerine öldüğü zaman işi Allah'a kalmıştır kardeşlerim. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Ama sapık fırkalar hep bunun aksi görüşündedirler. Onlar büyük günah işleyenlerin küfrüne hükmeder ve onun iki menzile arasında bir menzilde olduğunu söylerler. Mesela Mu'tezile'nin pistiyonunda olduğu gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimsenin diğerini elinde delil olmaksızın tekfir etmesinden şiddetle sakındırmış ve herhangi bir kimse kardeşine ey kafir diyecek olursa veya ey Allah düşmanı diye söze başlayacak olursa ne olur? Bu ilk söyleyen söz ağzından çıktıktan sonra o söz karşıdakine gider, sağı solu dolaşır, yoksa sahibine muhakkak dönerdir. Evet, bir kimseye fasıklıkla itham edemez, küfürle itham edilemez, eğer itham ederse, itham ettiği kimse fasık veya kafir değilse, o itham kendisine döner. Yine Bukhari'de gelen rivayette kardeşlerim. Her kim bir mümine küfür isnat ederse bu onu öldürmek gibidir. Onun gibi günahtır diyor. Bir adam kardeşine ey kafir dediği zaman bu söz ikisinden birine ulaşır diyor. Evet kardeşlerim. Masiyet veya küfürle bidatçı duruma düşenler hakkında genel bir hüküm koymak ile Müslümanlığa kesin olarak sabit olmuş herhangi bir bidat işleyen muhayyen şahıslar hakkında da onun günahkar veya fasık veya kafir olduğuna hükmetmeyi birbirinden ayırırlar. Durumu aydınlığa kavuşmadıkça onun hakkında bir hüküm vermezler. Bu da ancak delille ve şüpheli oradan kaldırılmasıyla olur. Herkes tarafından bilinen açık seçik şeylerde delil gerektirmek gerekli değildir. Bu ancak herkes tarafından bilinmeyen şeylerde gereklidir. Ama şartlar gerçekleşmedikçe ve engeller kalkmadıkça muhayyen bir şah, şahsı tekfir etmek haramdır. Bakın tekfir ikiye ayırır. Aleykümselam var amutullah. Tekfirullah'ın tekfirul muayyen tekfirul ham nedir? Allah Azze ve Celle'nin kitabında Resul'ün sünnetinde bizlere bildirdiği bir fiil ve fail ilişkisine baktığımızda fiil ne? Şirk sahibi nedir? Müşriktir bunu demekte hiçbir sakınca yok kardeşler. o fiil ve faili demekte hiçbir sıkıntı yok ama tekfirul muayyen dediğimiz yani belirli bir şahsı tekfir etmedi, işte bak bunda maniler var ona sohbetimizin başında da dediğimiz gibi terk edenin o meseleyi kafir olduğu kendisiyle şartların tamamlandığı engellerin kalktığı cehalet ve tevil şüphelerinin giderildiği bir hütçe tıkam edilmedikçe o şahıs ne yapılmaz tekfir edilmez. Kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Müslüman olduğu kesin olarak bilinen kimsenin bu Müslümanlığı şüpheyle ortadan ne yapmaz? Kalkmaz inancına sahiptir. Çünkü İslam'da asıl olan nedir? Kişinin beraatıdır. Ancak İslam dışındaki sistemlere baktığımızda kişi bir şeyle itham edilmişse, iftiraya bile uğrasa kendini aklamak zorundadır. İslam'daysa böyle değil. Suç sabit olmadıkça hiç kimseyi hiçbir şeyle ne yapamazsın? İhtam edemezsin. Hatta Nur suresine baktığımızda bir kadının zina ettiğini bir kişi görse dahi dört şahit getirmeden ne yapamıyor? Ona fahişe bile diyemiyor. Dese 80 sopa vurur, vurulur ve ebedi şahitliği de ne yapılmaz, kabul edilmez. Bir kadına bile bakın. Bırak daha tekfire. Onun için İslam bu konuda hassasiyetle durmuş. Müslüman olduğu kesin olarak bilinen bir kimsenin bu müslümanlığını şüpheyle ortadan kaldırmaz ama harici dediğimiz insanlar hiç kimseye Müslüman demez herkese kafir müşrik olarak bakar sadece kendilerine İslamlığını ispat eden bir insana Müslüman derler yani dini tersinden anlamaya ve tersinden anlatmaya çalışırlar Allah onların şerlerinden, sözlerinden, fikirlerinden tüm Müslümanları korusun. Maalesef yaşamış olduğumuz şu ortamda yeryüzünde İslam'ın hakim olmaması, İslam'ın bir devletinin olmaması, şirkin, küfrün, dalaletin yaygın olması tabii ki bu ayak takımlarını da çoğalmasına sebep oluyor. Kardeşlerim, ehli sünnet ancak ehli sünnet vel cemaatın haydelerinin ışığında yürür ve her türlü fırkayı Dalle'nin kaydelerinden kendilerine ayırırlar. Ehli sünnet tekfir konusunda insanların en dikkatli olanları ve en çok sakınanlarıdır. Bakın Allah kendisinden razı olsun Ali'ye Nehveran günü haricilerin kafir olup olmadıkları sorulduğu zaman onlar küfürden kaçtılar onlar münafık mıdırlar diye sorulduğunda bu sefer münafıklar Allah'ı çok az zikrederler demiştir. Halbuki nehveren halkı sabah-akşam Allah'ı zikrediyorlar. Onlar sadece bize karşı isyan etmiş kardeşlerimizdir demişlerdir. ehl sünnet vel cemaat tekfir konusunda hep genel kaideler, ifadeler kullanır. Şöyle şöyle söyleyen veya şöyle şöyle yapan kimse kafirdir derler. Fakat iş, o sözü söyleyen, veya o fiili işleyen belirli bir şahsa taluk ettiği zaman bu konudaki şartları taşımadı ve engeller ortadan kalkmadığı müddetçe kesinlikle onun küfrüne hüküm vermezler. Şartları taşıdığı zaman kendisine terk edenin tekfir edileceği hüccet sunulur. Çünkü tekfir herkesin dilediği kimseye karşı kendi kendine keyfine göre kullanacağı bir hak değildir. Kim Allah ve Resulü tarafından tekfir edilmiş ve üzerine hüccet ikame edilmiş ise o kafirdir. Kardeşlerim bir fiil veya söz küfür olabilir. Herhangi bir belirleme yapılmaksızın bu sözü söyleyen kimsenin kafir olacağı söylenebilir. Fakat bir kimse bu sözü söylediği veya bu fiili işlediği zaman kendisini reddetmenin kafir olmasına sebep olan bir hüccet getirilmedikçe tekfir edilmez. Bu ehli sünnet vel cemaatın tehdit naslarını değiştirmez bir kuraldır. Ehli kıbleden muhayyen belirli bir şahsın aleyhinde olan onun cehennemlik olduğunu da şahitlik edilemez. Çünkü şartları taşımaması engellerin varlığı sebebiyle Cehennem ehlinden olmaması da Mümkün olabilir Yine Müslümanlardan hiç kimse Hüccet ikame edilmedikçe Ve kendisi için hüccet açıklığa Kavuşturulmadıkça Hata etse de yanlışa düşse de Tekfir edilemez Müslümanlığı Kesin bir bilgiyle sabit olan Kimsenin Bu müslümanlığı şüpheyle ortadan Kaldırılamaz Bilakis ancak delil gösterildikten sonra onun Müslümanlığının zahil olduğuna hükmedilebilir. Allah bizleri korusun. Allah hayırdan ayırmasın. Tekfir konusunda tür ile ferdi birbirinden ayırt etmekte zorunluluk vardır. Çünkü küfür olan her şeye muayyen belirli bir şahıs tekfir edilemez. Bir sözü söylemenin küfür olduğuna hükmetmekle o sözü söyleyen belli bir kişinin kafir olduğuna hükmetmeyi birbirine karıştırmamak gerekir. Tamam. Söylenen söz küfürdür. Şirttir. Tamam. Yapılan amel şirktir Küfürdür. Ama sahibine hemen sen kafir oldun. Sen müşrik oldun. Demek zordur. Buna delil gerekir. Tekfire mani haller vardır. Bakın Muaz geliyor Şam'dan Allah Resulü'na secde ediyor. Bir adam tutuyor ölüm döşeğinde benim cesedimi yakın. Bir kısmını havaya bir kısmını suya atın. Şayet Rabbim beni diriltirse ne demek diriltirse bana azap edeceğini umuyorum diyor. Veyahut Ey Allah'ın Resulü diyor sahabeler Bize de şöyle bir ilah edinsene Zadülenvat olayında Yani birisi bir söz söyleyebilir Bir amel işleyebilir Evet Bu şirktir ama Geliyor Muaz Allah Resulü'ne ne yapıyor? Secde ediyor Neden yaptın? Ey Allah'ın Resulü Gittim, gezdim Oralarda büyüklere, krallara, kağanlara, rahiplere secde ediyorlar. Düşündüm ki, dindenli kendinden. Düşündüm ki, eğer secde edilecek bir varlık varsa, bu da Allah'ın resulü. Ben de onun için secde ettim diyor. Be adam, Allah'tan gayrısına secde olunmaz. Bak şimdi öğrendi. Zadül envat olayına baktığımızda ise. Mekkeli müşrik daha önce cehaletteyken sahabeler büyük ulu çınarların yanına gelir bu yanda soyunur şu yanda silahlarını kuşandıklarında savaşta kendilerine zarar gelmeyeceğine inanırlardı yani hayrın ve şerrin Allah'tan değil de bir ağaçtan bir çınardan da geldiğine inanıyorlardı bize de böyle bir ilah edin sana Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara ha müşrik oldunuz kafir oldunuz mu diyor ne diyor? Sûpan Allah diyor. Aynen siz Musa'nın kavminin Allah'ın rahmetiyle Kızıl Deniz'den karşıya geçirildiğinde, buzaya tapan bir kavim gördüklerinde, ey Musa, bize de şöyle bir ilah edin sana dediği gibi dediniz diyor. Bakın o andaki karşılaştırılan vaka sahabelerin yapmış oldukları hareketin yanlış olduğunu anlamalarına sebep. Ama o sözü söylediklerinde müşrik olun, oldunuz dedi mi? Yine bakın, ben öldüğümde cesedimi yakın diyen adama bakalım. Ahirete inanıyor, azaba inanıyor ama bir şeyde şüphesi var. Eğer cesedi yakılır, küllere döner, küller de toprağa, suya atılırsa tekrar diriltilemeyeceğini ve dolayısıyla azap görmeyeceğine inanıyor. Allah Azze ve Celle yerlere karalara emrediyor. Küller birleşiyor. Ve neden yaptın? Senin azabından korktum. Diyor. Yani korkuyla söylenen bir söz olması asebiyle Allah Azze ve Celle de onun cehaletini kabul edip rahmetimle cennete gir diyor. Demek ki tekfil konusunda muayyen tekfirle ferdi birbirinden ayırt etmek zorundayız. Çünkü küfür olan her şeyde muayyen belirli bir şahıs tekfir edilemez. Bir söz söyleyebilir. O söz küfür olabilir. Bir amel işleyebilir. O amel şirk küfür olabilir. Ama işlenen söylenen o amelle hükmü birbirine karıştırmamak gerekir çünkü tevilci mazeretli ve cahilin hükmü ile inatçı ve günahkar kişinin hükmü aynı değildir kardeşlerim tevilci mazeretli ve cahilin hükmü ile inatçı ve günahkarın hükmü aynı değil Allah her şey için bir ölçü koymuştur Şimdi bir mesele bilinince artık böyle cahil kimseler ve benzerlerinin her ne kadar bu sözlerinin küfür olduğunda şüphe olsa da kafirlerle birlikte aynı muameleye tabi tutulmamaları için her birine peygamberlere muhalefet ettiklerini açıkça ortaya koyan hücce etikamı edilmedikçe üzerlerine gidilmesi caiz değildir. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ehli Sünnet'in tekfir konusundaki kaidesi şöyle cümlelere sıralanmıştır: Cehalet o mazerettir. Herkese mi? Değil. Her meselede mi? Değil. Her zamanlı? Değil. Cehalet mutlak mazerettir diyen mürciyedir. Cehalet mazeret değildir diyen de haricidir. Cehalet umumen mazerettir ama her zamanlı, her yerde mi, herkese mi, her meselede mi değil. Bab bab Ehli Sünnet bunları ayırmış, en ince noktasına kadar hassasiyetle durmuş ve bu kaideleri koymuştur. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Allah hayırdan, haktan bizleri ayırmasın. Unutmayalım. Birine mümin demede şer'i bir hükümdür. Kafir demede şer'i hükümdür. İkisi de tekfirdir. Kafir olan birine Müslüman diyemeyeceğin gibi Müslüman olan birine de kafir diyemezsin. Düşünün. Allah azze ve celle Firavuna kafir olarak öldü der. Muhittin i̇bn Arabi ne der? Ne der? Mümin olarak öldü der. İşte kafire mümin, mümine de kafir denmez. Bunların hepsi kaidelerle cevap verilecek meselelerdir. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İsrail oğullarının içinde biri hayrı, diğeri de şerre yönelmiş iki kişi vardı. İyi dinleyin bakın bu rivayet. İmam Ebu Davud naklediyor. Allah Resulü diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar o kadar iyi arkadaşlar ki hiçbirbirinden ayrılmazlar." diyor. Birisi Allah'tan çok sakınan, günahlardan uzak duran, öbürü ise en ufak bir Yalnız kaldığında devamlı günaha düşen ve günah işlemekten sakınmayan birisi. Ama öbür arkadaşı onu devamlı uyarıyor. Sesim geliyor değil mi? Bakın bir gün yine onu günahta gördüğünde Allah seni affetmeyecek. Cennetine de koymayacak diye bir laf ediyor. Yani bugün hariciler herkesi alalıttak cehenneme postalıyor ya tabi hepsi de haklı sorularla yapıyorlar ya şunu yapıyor musunuz bunu yapıyor musunuz şöyle ediyor musunuz böyle ediyor musunuz evet ve ses geliyor mu birisi özelden gelmiyor diyor şu an şu an geliyor değil mi tamam Allah razı olsun Allah seni affetmeyecek cennetine de koymayacak diyor ve ikisi de dünyada ömürlerini tamamlayıp Allah'ın huzuruna geliyorlar Allah Azze ve Celle onlara soruyor ibadete düşkün olana günahlardan sakınana ve devamlı arkadaşını Allah'tan kork günah işleme diyene ama sonunda Allah seni affetmeyecek, cennetine koymayacak diye söz söylemesine binaen sen benim kullarıma nasıl muamele yapacağımı kesinlikten biliyor musun? Benim elimde olan tasarruf imkanına sahip misin de kulum hakkında benim adıma böyle bir kesin hüküm verebildin. hadisi dinliyor musunuz arkadaşlar hadisi dinliyor musunuz bakın bu tam bir tekfirde harici dediğimiz tekfirci dediğimiz insanlara tam bir reddiyedir bakın burası kaçırmayın bakın Allah azze ve celle o kula diyor ki sen benim kullarıma nasıl muamele yapacağımı biliyor musun benim elimde olan tasarruf imkanına sen mi sahipsin de kulum hakkında benim adıma böyle bir hüküm verebildin günahkar olana ise rahmetimle cennete gir diyor ve Allah seni affetmeyecek cennete koymayacak diyen o salih amel işleyen ve gördüğü bir münkere de mani olmaya çalışan onaysa melekleri meleklere emrediyor bunu da cehenneme götürün diyor evet Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Ebu Kureyre diyor ki vallahi kul öyle bir söz söyledi ki. Hem dünyasını hem de ahiretini mahvetti diyor. Hem dünyasını hem de ahiretini mahvetti diyor. Onun için tekfir meselesinde çok dikkat etmek gerekiyor. Bu hadis tekfir konusunda son derece dikkatli davranmamızı gösteriyor delil ve belge olmaksın bir işe atılmanın tehlikesi nedir? Bakın yukarıdaki hadiste ortaya çıkıyor. Fakat bu dikkatlilik onları şer'i şartlarıyla küfrü birleştiren, kesinleştiren kimse hakkında küfür hükmünü vermekten alıkoymaz. Ve Allah Resulü'nün, Allah'ın ve Resulü'nün kafir dediği kimseye de bir Müslüman kafir demekte tereddüt çünkü şerî aslar, tekfir edilmeyi gerektirici bir fiil işleyen veya bir söz söyleyen kimsenin tekfirinin caiz olduğuna işaret eder aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi de ki ey kafirler diyor üstelik onların onlar kafirin tekfirini itikadla kendi esaslarından ilkelerinden biri olarak kabul etmişler ve kafire kafir demeyen veya onun küfründe şüphe görülen kimsenin küfrüne hükmetmişlerdir unutmayalım ki kardeşlerim iman varsa küfür de vardır tevhid varsa şirk de vardır unutmayalım ki birinin hakim olması öbürünün sıfırlanma manasına gelmez İman hakimse Küfür bitmiştir değil, o da mücadelesini yapıyordur. Tevhid hakimse, inşallah Rabbim nasip eder, şirk bitmiş manasında değil, o da kendine göre hakimiyetini devam ettirmeye çalışıyordur. Aynen bugün günümüzdeki tersine bakalım. Bugün küfür hakim değil mi kardeşler her tarafta? Sözlerim anlaşılıyor mu kardeşler? Bugün yeryüzünde küfür hakim diye, yeryüzünde yaşayan bizlere, tevhid ehli insanlara ne diyeceğiz, kafir mi diyeceğiz? Bugün nereye gidersek gidelim, hep şirk, şirkistan olmuş yerler her taraf putperest olmuş, herkese müşrik, kafir mi diyeceğiz? Küfür imanın zıttı, şirk de tevhidin zıttıdır. Kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin Rabbim hayırdan ayırmasın gelen kaideleri çok çok güzel anlamamız gerekiyor çünkü naslarda küfür lafzı kullanılırken bazen kişiyi dinden çıkaran küfür anlamında bazen de kişiyi dinden çıkarmayan küfür anlamında kullanılabilir bunun böyle olmasının sebebi imanın şube şube küfrün de şube şube olmasından kaynaklanır. Doğru söylüyorum Rıfat da Allah'ın Azze ve Celle'nin, Resul'ünün bizlere bildirdiği öyle meseleler var ki o kelimenin de söylendiği yerler var. Ama burada önce tekfirin manilerinin önden kalkması gerekiyor. Eğer Tekfir ederek ne kazanabiliriz? Doğru. Hiçbir şey kazanılmaz. Maniler kalktıktan sonra da kafir müşrik olan birine Müslüman dediğinde bu sefer sende de İslamlık kalmaz. Yani safların olgunlaşması, safların belirleşmesi tekfirlendiği davetten olur aslında ama bazıları bunu tekfire kadıla soyunarak safların tamamen dağılmasına bunun karşısında da aynı domatesin sıcakta kalıp da böyle salça gibi olduğu gibi bazılarını da İslam'da cıvıyarak salça gibi olduklarını görüyorsunuz. Neden salça gibi diyorum biliyor musunuz? Hangi yemek yaparsanız yapın salça ona ne yapar? Tat verir. Yani hangi akide olursa olsun hepsinden iyi geçinirler. Ve hepsinin ekmeğine yağ olurlar ki bir Müslüman da böyle olmaması gerekir. Evet. Demek ki iman, şube şube, küfür de nedir? Şube şubedir. Sohbetin başında da söylediğim gibi kardeşlerim, iman kalpten tasdik, dillen tasdik, azarlarla tasdiktir. İman söz ve amel olduğu gibi, unutmayalım ki küfür de söz ve ameldir. Nasıl ki bütün itaatlar imanın şubeleri ise, unutmayalım ki kardeşlerim, bütün masiyetler de küfrün şubeleridir. Bir kulda imanın bazı şubeleriyle imanın aslına ve hakikatine aykırı olmayan küfrün veya nifakın bazı şubelerinin birlikte bulunmaları da mümkündür. Küfrün bir takım esasları ve farklı şubeleri, mertebeleri vardır. Bunlardan bir kısmı İslam dininden çıkmayı gerektirdiği gibi bir kısmı daha aşağı derecedir. Onlar da küfürdür ama İslam dairesinden ne yapmaz? Çıkarmayabilir. Kalbin itikadıyla, fiille, sözle, şüphe ve terk ile meydana gelir. Kardeşlerim kafirler dinimize göre iki sınıftır. Birincisi temelli kafir olan. Yani İslam dininde hiç girmemiş. Bunlar Dehriler, Feyzulaflar, Müşrikler, Mecusiler, Pekretler bunlardır. Bunların küfrüne, kitap ve sünnete delalet eden birçok naslar vardır. Hatta Yahudiler ve Hristiyanlardır günümüzde. Çünkü hadis-i şerifte Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her ikisinden onlardan biri benim ismimi duyar da iman etmezse and olsun ki şirk üzerine ölmüştür hiç hucet de değil. Bakın ismini mi Bir kısım bunlardır. Müslümanların bu kâfirleri kabul edip icabet edinceye kadar İslam'a çağırmaları gerekir. Kabul etmedikleri takdirde güçleri yettiği kadar onlarla kıyamete kadar savaşmaları emredilmiştir. Evet. 2. sınıfsa bunlar kim kardeşlerim? Bunlar da mürtetlerdir. Bunlar önce İslam'a girmişler. Fakat kendilerindeki bir söz bir fiil bir hareket İslam'ı bozan bir inanç veya söz ile İslam'dan çıkmışlardır. Bunlar bazı İslami sembolleri veya İslam'ın olan amelleri yerine getirseler bile o İslam'a aykırı inanç söz ve fiillerinden dolayı tekfir edilirler. Bunlar kafir ve müşriktirler. Mesela batiniler aşırı rafiziler kadıyaniler benzerleri gibi bunlar bakın tekfir edilmişlerdir kardeşlerim iman derslerine sizinle başladık başlayalım ki bugün 11. yanlış hatırlamıyorsam iman ve küfrü anlatırken üzerinde birçok hassasiyetle durduğumuz konular oldu El sünnet ve cemaate göre küfür iki kısımdır Birisi dinden çıkaran, birisi de günahkar kılıp dinden çıkarmayan. Dinden çıkaran büyük küfür, imana aykırıdır. Sahibini dinden çıkarır, cehennemde ebedi kalmayı gerektirir. Şefaatçilerin şefaati bile ona ne yapmaz, fayda vermez. Bu da bu çeşit küfrü itikatla, sözle, fiille, şüpheyle, ereddütle, terklen, yüz çevirmekle ve kibirlenmekle meydana gelir. Büyük küfrün de çeşitleri var kardeşlerim. Mesela inkar ve yalanlama küfrüne bakacak olursak bu zahir ve batın olarak açıktan ve gizliden yapılan yalanlamadır. Mesela peygamberlerin yalan söylediklerine haşa ve onların verdikleri hak haberlerin gerçek olmadığına inanma ve vesselamın gerçeğe zıt sözler söylediğini iddia eden birisi kafir olur bu yalanlamadır dediğim gibi bu söz şirktir küfürdür ama ona gene de hücce dikamesi ne yapılır? yapılır ikincisi tasdikle birlikte umursamayarak kibirlenerek reddetme küfürdür kalben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bilme, tanımakla birlikte zahirde hal ve hareketleriyle ona karşı itaatsizlik gösterme ve bağlanmamadır. Böyle olan kişi Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbinden getirdiği şeylerin hak olduğunu bilir fakat küstahlığı, gururu, kibri yüzünden hakkı ve hak yoldan gidenleri reddeder. Bu da iblisin küfrüdür. Allah'ın emrini İnkar etmedi ama umursamadı Kibirlendi Ve Allah'a ne yapmadı İtaat etmedi, secde etmedi Yüz çevirme, terk etme küfrüne bakacak olursak Kulaklarını ve kalbini Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğine kapatmasıdır Ne bunu tasdik eder ne de yalanlar Ne Aleyhisselatü Vesselam'a ya da Müslümanlara dost olur Ne de düşman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 Hiç dinlemezler. Hemen oradan kaçarlar. Allah bizi de neslimizi de her türlü pislikten, şirkten, küfürden korusun kardeşlerim. Bir de münafıklık küfrü vardır ki bu belki de en tehlikelilerinden bir tanesi. Bu da kalben inkar etme ve şerre tabi olmakla birlikte zahiren ben de Müslümanım demektir, görünmektir. Zahiren hayra tabi olmaktır. Bu tür küfür batının zahire için dışa muhalefetidir. Açıktan söylenen sözlerin ve fiillerin kalpteki inancın tersinedir, zıttınadır. Münafık sözü fiiline içi dışına aykırı olan kimsedir. O İslam'a bir kapıdan girmiş diğer kapıdan çıkmıştır. Zahiren imana girer, batinen ondan çıkar. Evet. Aslında dinde münafıklık da iki çeşit kardeşlerim. Büyük nifak, küçük nifak. Dinden çıkarıcısı büyük nifak. Bu kalpte küfrü gizleme, imanı dil ve azalarla isaret etmedir. Sahibinden imanı gidermesi ve onu ebedi cehennemlik yapması açısından büyük küfür. hangi sonuçları doğuruyorsa bu tür da aynen sonuçları doğurur fakat münafığın çekeceği ceza kafirin çekeceği cezadan daha şiddetlidir çünkü Allah azze ve celle kitabında münafıklar kafirlerden de aşağıdadır diyor Allah bizi bu hasletlerden korusun ikincisi ise dinden çıkarmayan küçük nifaktır ki bu da ameli münafıklıktır. Amellerde görülen gizlilik ve açıklık farklılığıdır. Bu tür münafıkla sahibini imanın aslını kalbinde muhafaza ettiği halde münafıkların amellerinden herhangi birini yaptığı için bu vasfı alır. Ama sahibini dinden çıkartmaz. Bunlar da diğer günahlar, günahkarlar gibi cehennemde ebedi kalmaz. Allah bizleri affetsin kardeşlerim. Bir de şüphe küfrü vardır. Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu kesin olarak kabullenmeyip bu konuda şüphe etmesi ve ona tabi olurken tereddüt göstermesidir. Çünkü iman konusunda istenilen şey Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbinden getirdiği şeylere kesin olarak inanmaktır. Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeylere tabi olmada tereddüt geçiren veya hakikatin onun getirdiklerinin hilafına da olmasını caiz gören bir kimse şüphe küfrüyle kafir olur Allah bizleri affetsin günümüzde bunun ne örnekleri var diyelim hoş selam hoşgeldin öyle zavallılar var ki Kur'an'ın kendisine indiği onun diliyle insanlara anlatıldığı o Resul'den şüphe eden kendisinin sözlerini kabul etmeyen ve onun mucizelerini kabul etmeyen veya ayetleri kafalarına göre tevil eden Kur'an'ın yetersiz olduğunu söyleyen Kur'an'a katılmış olduğunu söyleyen Aleyhisselatü Vesselam'a birçok hakaretlerde bulunan hem de iman ettiğini söyleyen insanlar yok mu? Allah imanımızı güçlendirsin. Rabbim her türlü şüpheden, tereddütten bizleri uzak kılsın. Bir de sövme ve alay etme küfrü var kardeşlerim. İşte bunda cehalet hiç mazeret değil. Bunda hiç mazeret yok. Alayda, istihzada mazeret diye bir şey söz konusu değil. İster alay etme, isterse kafirlere hoş görünmek için olsun. ister tartışma halinde, isterse örgü halinde olsun İslam dininin bilinmesi zorunlu olan şeylerin herhangi birisiyle birisi alay ederse o insan kafir olur bakın ayette diyor ki tövbe tövbe kapsı açık o an kafir olur gariban bakın Allah diyor ki azze ve celle eğer onlara sorarsan elbette biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk deki ki Allah ile onun ayetleriyle peygamberiyle lanay ediyorsunuz boşuna özür dileyip durmayın çünkü sizler iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz dur şimdi geliyor bak sizden tevbe eden bir grubu bağışlasak bu grubu suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz şimdi o an Onların sözüne bak. Ne diyor? Biz kendi aramızda lafa dalmış şakalaşıyorduk. Buna binayen bu söyleniyor. Allah'ın ayetleriyle, peygamberin e, peygamberiyle yani ne kadar da uzun kulaklı her şeyi duyuyor tipinde söyleniyor. Bakın bu da o insanı ne yapar? Kafir kılar. Allah böyle duruma düşmekten bizleri korur. Şimdi burada umumen umumen şunu da yakalayın. Kişi bir davranış yapabilir. Veya İkrime bin Ebu Cehil'i hatırlayın. Gariban Osman. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın namaz kılarken devenin karnını yarıp iskembesini getirip iki kürek omuzun üzerine koyan birisi. Vallahi Ve salatu vesselam Kabe'nin duvarına dahi Kabe'nin tabi duvarının altına gizlense dahi ölümüne hükmettiği ikrime bu Cehil o bile tövbe edip iman ettikten sonra onun beyatını ne yapmış kabul etmiştir. Ama o an işlediği şirk küfürdür ve kafirdir. Bu hareket onu o şekilde yaptığı zaman kafirliğine hükmedilir. Bir de buğuz ve nefret küfrü vardır. <gülüyor> Aleykümselam ve rahmetullahım. İslam dininden veya hükümlerinden herhangi birinden veya Allah'ın şeriatından ya da indirdiği şeylerden hoşlanmamaktır Allah nefsimizi böyle kötü duruma düşmekten konuş veya İslam peygamalarından veya onun getirdiği şeriattan ya da onun içindeki herhangi bir şeyden hoşlanmama ve onun olmamasını temenni etme Allah nefsimizi korusun veya ilim adamlarının dinden olduğu üzerinde icma ettikleri herhangi bir şeyi beğenmeme çünkü bu beynine saygı göstermenin gereği onu sevmektir Allah'ı onun güvenilir Muhammed Aleyhisselam'ı onun indirdiği şeriatının emir ve yasaklarını sevmektir ve onun dostlarını sevmektir sevgi la ilahe illallah'ın şartlarındandır. buz ve nefret sevgi ve kabullenmenin bağlılık ve teslimiyetin zıttıdır. buz ve nefretin gayesi hakka ve hak dostlarına düşmanlık ve beğenmezliktir. Bakın Allah azze ve celle diyor ki bunun sebebi Allah'ın indirdiğini beğenmemeleridir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Şimdi küfrün bu çeşitleri ve daha başka sahipleri bu hal üzerine öldüğü zaman cehennemde ebedi kalmayı ve bütün amellerinin boşa gitmesini gerektirir. Çünkü Allah Azze ve Celle ehli kitap olsun, müşrik olsun kafirler içinde ebedi olacak kalacakları cehennem ateşindedir. İşte halkın en şerleri onlardır. Diyor. Yine Zümer'de andolsun Allah'a ortak koşarsan işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olur. Evet, Rabbim bizleri bu tür belalara düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Bir de dinden çıkarmayan küçük küfür vardır ki, bu da iman şube şube, küfür de şube şube. itikadına binayın bu da imanın aslına aykırı olmayan nasıl izah ederiz bunu şöyle diyelim bir tablo çizin önünüze bir kağıt bir kalem alın şöyle üç tane çizgi çizin yan üç tane de bunlara dikey yukarıdakinin birinci hanesine kalp ikincisine dil üçüncüsüne ağza deyin sola dönün mümin fasık ve müşrik değil. Mümin dediğimize kalp bir x, dil bir x, ağza bir x. Yani iman eden, gereği gibi ne yapan? Amel eden. Fasık, kalp tasdik, dil tasdik. Ağza hem tasdik ediyor hem de yalanladığı yerler var. İşte dinden çıkarmayan küçük küfür dediğimiz noktalar buralar. Yani Allah Resulü ve Vesselam zulümüştür diyor. Bir, Allah affetmez. iki karışmaz. Üç, meşiyetine kalmış. Karışmadığına gelince Allah'ın sizi yarattığı halde ona şirkler koşmanız diyor. Allah bunu affetmez diyor. Karışmadığına gelince bu da kul hakkıdır diyor. Bakın bu da dinden çıkarmayan küçük küfür. Meşiyetine yani dilerse affedip dilerse azap edeceğine gelince bu da kişinin kendi nefsine yaptığı zulümlerdir diyor evet, bu imanın aslına aykırı olmayan fakat onu eksilten ve zayıflatan küfürdür sahibinden İslam sıfatını müslümanlık vasfını çekip almaz evet bu da ilk bu sözü İbn Abbas söylüyor küfrün altında küfür diye meşhur olmuştur bu küfrün sahibi bundan tevbe etmediği zaman Allah'ın gazabına uğrayacaktır. Bundan karşı karşıyadır. Bu küfür cehennemde ebedi kalmamak üzere tehdit ve cezayı hak etmeyi gerektiren bir küfürdür. Mesela iman bahislerinde birçok rivayet görmüşsünüzdür. Bir gün ve sellem Ebu Zer'e diyor ki zina eden zani mümin olarak etmez diyor cennete girecek diyor içki içen zani cennete girecek hırsızlık yapan zani cennete girecek deyince Ebu Zer ne diyor şimdi bunlar Allah'ın kitabında bunun suç olduğunu bilip duracak okuyup duracak ve bu fiili işleyecek cennete girecek öyle mi evet diyor söz fazla uzayınca Vesselam, Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de cennete ne yapacak? girecek yani onun işlemiş olduğu bu günah İslam vasfını ne yapmıyor sıfatını yitirtmiyor Müslümanlık vasfını üzerinden çekip almıyor ama cehennemde ebediye kalmamak üzere yine de üzerinde ne var? tehdit var Allah böyle hallerden de bizleri korusun kardeşlerim bir de mesela bu küfürlere baktığımızda bazı çeşitleri var nimeti inkar, küfranı nimet gibi. Bu da inanarak olmasa da, diliyle nimeti Allah'tan başkasına nispet etmek ki, veya kullardan birinin kendisine yaptığı iyiliği inkar etmek, bu da küfürden bir küfürdür. Onlar Allah'ın nimetini bilirler, itiraf ederler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirdir diyor Nahl suresinde. Mesela, Çoğu arabanın arkasında yazar babam sağ olsun dayım sağ olsun okutunuz değil mi sonra derler nazar etme ne olur çalış kazan senin de olur bu ne diyor baba mirası değil bilek gücüücü şimdi bakın bu sözler bile çok tehlikeli bir söz bir adamın nimeti atalarına dayandırması veyahut bilek gücünü dayandırması veya işte bu beni bana babamdan atamdan kaldı demesi veya falan şahıs olmasaydı şöyle şöyle olmazdı gibi sözler insanların pek çoğunun dilinde böyle boş sözler dolaşır. Onlar bunun Allah'ın bir olduğunu bilmelerine rağmen yine de bu sözleriyle sahip oldukları nimet ve serveti onlara nispet etmeyi kastederler. İşte bu da küfürlerden bir küfürdür, nifaktan bir nifaktır. Allah bizleri affetsin böyle acizliğe düşürmesin kardeşler bir de aleyhissalatü vesselamın kadınlara dediği gibi evet hani derler ya haydan gelen hu'ya gider yani aslında hu Allah azze ve celle'nin sıfatlarından isimlerinden olmasa da halk arasında vermişler hay Allah hu da Allah yani veren de Allah alan da Allah haydan geldi Huya <gülüyor> gitti öyle derler. Evet aslında güzel bir söz. Bir de Allah Resulü bir gün aleyhissalatü vesselam bana diyor cehennem gösterildi. Bir de gördüm ki cehennemliklerin çoğu kadınlar tabi böyle bir o sözü şurada da söylesek hemen kadınlardan birisi neden der yani erkeklerin günahı yok mu? Niye onlar fazla değil de biz aleyhissalatü vesselam diyor ki sizde öyle bir haslet var ki bu size galebe çalar o da nimete nankörlüktür yani kocasının iyiliklerine nankörlüktür kocası ona on iyilik yapar bir kemlik yapar ben senden ne gördüm ki der ve onu silerdir ne yapalım bol bol sadaka verin diyor. kendinizi ateşten ne yapın satın alın bol bol sadaka verin hatta ravi diyor ki kadınlar küpelerini altınlarını bileziklerini, neleri varsa ateşten kurtulmak için hepsini verdiler diyor Allah bizleri affetsin eşlerimizi kızlarımızı da bu tür günaha düşmekten Rabbim korusun demek ki bu haslet öne çok rahatlıkla ne yapabiliyor çıkabiliyormuş buna da kadınların çok çok dikkat etmesi gerekiyor Tabi sadece kadınlara has değil Kadınlara has değil Ama bu kadınlar da daha ön plana Çıkabiliyor Sadece kadınlara has değil Nice erkekler var ki Aynı günahı Çok rahatlıkla ne yapabiliyor İşleyebiliyor Bir de Müslümanlarla savaşmak Çünkü aleyhissalatü vesselam Müslümana sövmek Fısk onunla savaşmak küfürdür diyor bu küfrün sahibi dinden çıkarmadığından ama aleyhissalatü vesselam onlarla ne yapmayın savaşmayın diyor ve hatta biliyorsunuz kafirler şurada oturur yer içer bir de bakmışsın birbirini vururlar bir tarla davasından veyahut bir alacaktan hiç birbirlerinin kanına dökmekten çekinmezler Hatta eskinin cahili adetlerine baktığımızda kan davalarına falan hep ufacık bu meselelerden. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sakın benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirlerin ahlakı gibi ahlaklanmayın. Birbirinizin kafasını ne yapmayın? Vurmayın diyor. Bu da nedir? İslam'dan çıkarmayan küfürlerdendir. Aleykümselam ve vallaha azze ve celle hucurat suresinde eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa onların arasını adaletten ne yapın yine kardeşlerim <gülüyor> aleyhissalatü vesselam ben iki bet sesinden harb edilmek için gönderildim diyor bir şu çalgı sesi evet evet bu sözden sonra evinizde televizyon şu bu tutar mısınız bilmiyorum. Tutmazsınız tabi. Müslümansınız. inanan insanlarsınız. Çalgının, çenginin, müziğin olduğu şeyi tutmazsınız. Çünkü Resulunuz harp etmek için gönderilmiş. Eğer siz de onunla yapıyorsanız siz de karşı saftasınız demektir. Değil mi? Yanlış demiyorum değil mi arkadaşlar? Evet. Bir de nesebe sövme. Ölülerin arkasından feryat etme. İşte bu iki boy küfürdür ve bunu yapmak da insana nedir? Günah getirir. Allah böyle hallerden bizleri uzak kılsın kardeşler. Geçen günü bir yerden geçiyorum. Cenaze varmış. Tabi kalabalık selam verdim. Allah sabrınızı artırsın deyip geçeceğim tam. İçeriden bir feryat geldi. Vallahi ben bile durdum orada tabi vereyim önce Lokman 6'yı okur misafir inşallah Lokman 6'yı oku ve arkasından 7'yi oku kadının birisi öyle bir feryat ediyor ki kardeşler yani adım atman mümkün değil yani direkt babası ölmüş babasını anıyor böyle ama nasıl feryat ediyor Öyle bir feryat ediyor ki Babasının da birkaç iyiliğiyle Ve akabinde de Allah'a bir isyanı Söz konusu Nesebi ölüyor Babasını aldığı için Allah'a isyan ediyor Ve güya ağıt yakıyor İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlarda iki huyu var ki Onlar küfürdür Nesebe sövme Ve önünün arkasından feryat ederek yakapaça yırtarak ağlama diyor. Bakın mesela aleyhissalatü vesselam bir gün <gülüyor> oğlu İbrahim öldüğünde çok üzülüyor. Hüzünleniyor. Ve onu defnettikten sonra ağlıyor. İbni Mesud diyor ki sen de mi ağlıyorsun diyor. Ey Allah'ın Ey İbrahim diyor. Vallahi biz seni çok sevdik. Senin ölümün bizi üzdü. Kalp hüzünlendi, göz yaşardı. Vallahi bu isyandan değildir. Elbette ki insan, insan olması sıfatıyla bir acı hissettiğinde ne yapacak? Üzülecek. Üzüldüğünde nasıl ki yüz buruşur, gözlerden sanki soğan koklamış gibi yaş gelirse, e insan sevindiğinde de yüzde ne yapar? Güller açar. Muhakkak ne yapacak sudur edecek Ama isyandan ne yapmayacak Gündeme gelmeyecek Yine kardeşlerim Tamam vereyim inşallah Yine İslam'dan çıkarma, çıkarmayan Küfürlerden ama küfür olanlardan Bir tanesi Sakın babalarınızdan Yüz çevirmeyin Ve her kim babasından Yüz çevirmişse küfretmiş olur yani babası olmadığı halde babası olmadığı halde kişi ne yapmayacak babamdır demeyecek evet Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın küçük küfrün çeşitleri sayılamayacak kadar hakikaten çok kardeşlerim hakikaten çok büyük küfür büyük nifak, büyük şirk küçük şirk büyük günah ya da büyük zulüm derecesine ulaşmadığı halde şer'i naslarda küfür diye isimlendirilen hepsi küçük küfürdür Rabbim hepimize anlayış versin, haktan ayırmasın demek ki tekfir meselesi çok çok önemli meselelerden bir tanesi ve çok çok dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan bir tanesi. Birini imana nispet etmede şeri bir hükümdür. Birini küfre nispet etmede nedir? Şeri bir hükümdür. Elü Sünnet tekfiri gerektiren bir günah işleyen hiçbir Müslümanı terk edenin kafir oldu. Kendisiyle şartların tamamlandığı, engellerin kalktığı, cehalet ve tevil şüphelerinin giderildiği bir hüccet ikame etmedikçe tekfir etmezler. Ehli sünnetin itikadı nedir? Budur kardeşler. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Hakkı hak bilip ona uymayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Cehaletimizi gidersin ve bizleri hakta da daim kılsın. Sübhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşeden la ilahe illa ente, estağfurüke ve tuğbileyim. Velhamdülillahi Rabbul alamin. Haftaya inşallah bu konunun devamıyla alakalı. Çünkü bir dersten anlaşılması çok zor. Devam edeceğiz ama daha açıklayıcı Bu kaide üzerinde değil Daha açıklayıcı olarak durmaya Çalışacağız inşallah Rabbim hepinize hayır versin Hayırdan ayırmasın Tabi buyurun inşallah Selamun Aleyküm ve Rahmetullah